Auzu billahi minashaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Eftele-s-salah wa atemmet-teslim ala Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa man tabi'ahu ila yawmiddin. 2. dersimiz değil mi? Müfred, <gülüyor> tesniye ve cemi isimlere geldik. Müfred isimler, tesniye isimler, cemi isimler. Bir önceki dersimizde ismin tanımını yapmıştık. Üç zamandan birine kayıtlı olmaya, kendi başına da bir mana ifade eden kelimelere ne deniyordu? İsim deniyordu. Ve o dersimizde isimleri cinsiyetine, yani müzekker ve müennes olmak üzere ikiye ayırmıştık değil mi? Şimdi isimleri adedine göre üç ayıracağız. Müfret isim, tesniye isim ve cemi isim olmak üzere adedine göre. Yani bir isim sadece bir varlığı gösteriyorsa buna müfret isim diyeceğiz. İki varlığı gösteriyorsa buna tesniye isim diyeceğiz. İkiden çok varlığı gösteriyorsa buna cemi isim diyeceğiz. Tamam mı? Neymiş birincisi? Müfret isim. Tek bir varlığı gösteren bütün kelimelere ne denir? Müfret isim denir. Bütün isimlere müfret isim denir. Mesela nemirun, kaplan demektir değil mi? Beytun, ev demektir. Tayflun, çocuk demektir. Rajulun, adam demektir. Miftahun, anahtar. Babun kapı ancak kaç tane kapı bir tane kaç tane çocuk bir tane çocuk kaç tane ev bir tane ev demektir yani müfret isim çok kolay bir de sözlükte karşılaştığınız bütün isimler ilk olarak müfret isimdir zaten sözlükte karşılaştığınız bütün isimler nedir müfret isimdir <gülüyor> yani bilmek kolay peki iki isim yani iki varlığa delalet ediyorsa buna ne dedik tesniye isim dedik İkiye delalet ediyorsa buna tesniye isim dedik. Peki hocam tesniye ismini nereden tanıyacağız? Ya da müfret bir ismin tesniyesini nasıl yapacağız? Babun dediğimiz zaman kapı. Ben nasıl iki kapı diyeceğim? Raculun dediğimiz zaman adam. Ben nasıl iki adam diyeceğim? Oldukça kolay. Kelimenin sonuna elifnun veya yanun ekleyeceğiz. Kelimenin sonuna elifnun veya yanun eklediğimiz zaman... Adam iki adam olacak. Mesela racülün, racülani, racüleyni. Şimdi arkadaşlar racülani de racüleyni de iki adam demektir. Ancak cümle içinde kullanılırken yerine göre racüleyni, yerine göre racüleyni kullanılır. Mesela darabe racüleyni, darabe iki adam vurdu. Daraptu ila racüleyni, iki adama vurdum yerine göre farklı kullanır ancak her ikisinin ismi de nedir her ikisinin manası da iki adamdır yani ya Elif nun getiriyoruz ya da ya nun getiriyoruz mesela kalemun kalemani bak Elif nun getirdik notumuzdaki sonundaki Elif nun tesniye veya kalemeni herkese yine ne getirdik ya nun getirdik nafizetun pencere nafizetani iki pencere nafizet teyni bu da iki pencere demektir değil mi? Burada bir şeye dikkat edeyim dikkat edelim bir şeye değil iki şeye pardon <gülüyor> bunlardan ilki tesniye yapılırken elimizde müfret bir isim var bunun tesniyesini yaparken gerek eril gerek dişil hiç fark etmez yani gerek e, müzekker gerek müennes Hangi isim olursa olsun Elif nun veya Ya nunla tesniyesini yapıyoruz, tamam mı? Yani şöyle bir şey yok. Müzekker isimlerin tesniyesi farklı yapılır, müennes isimlerin tesniyesi farklı yapılır. Böyle bir şey yok. Ee, müzekkerlerinde, müenneslerinde yani eril veya dişil hiç fark etmez. Elif nun veya Ya nun getirdik mi tesniye oluyor. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. İkinci önemli not. Elif nun getirirken problem yok. Ya, nun getirirken racüleyni, racüleyni Ya'dan önce ne var? Racülün kelimesinde ya'dan önce lam var değil mi? Lamı fethalıyoruz. Nunu ise kesralıyoruz. Racüleyni. Çünkü biraz sonra cemi müzekkeri yaparken tam tersini söyleyeceğiz. Racüleyni kalemeyni. Bak kalemine demiyoruz. Kalemeyni nafizeteyni nafizeteyni iki pencere demektir. Yani Yağ getireceğimiz zaman yağdan önceki harfin harekesini fethalıyoruz. Yağdan sonraki nunun harekesini ne yapıyoruz? Kesralıyoruz. Tesniyi de böyle bitirdik. Şimdi müfret zaten bir çeşitli müfret. Müzekkeri de aynı şekilde mühennesi de aynı şekilde. Tesniye elif nun veya yağ getirdik. Müzekkerine de aynısını getirdik müennesine de. Geldik cemiyelere. Cemiyeler üç şekilde üçe ayrılıyor arkadaşlar. Yani tesniye gibi tek grupta incelemiyoruz. Müfret gibi tek grupta incelemiyoruz. Cemileri ne yapıyoruz? 3'e ayırıyoruz. Nedir birincisi? cemi müzekker, salim. cemi müzekker, salim. İsmini iyi ezberleyin ve isminden anlayın. Demek ki bir kelimeyi cemi yapacakmışız. Müzekker kelimeler cemi olacakmış. Tabi hep değil. yani Bunların şeyleri var. İstisnalar var. Biraz onu anlatacağım. Ve salim. Kurallı olacakmış. Yani bir kelimeyi kurallı bir şekilde kurallı bir şekilde cemileştirdiğimiz zaman ve bu kelimede müzekkerse buna cemi müzekker salim diyormuşuz. Tamam mı? Cemi müzekker salim diyormuşuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Kelimenin müfredini alıyoruz. Bir vavunun getirdiğimiz zaman cemi müzekker salim oluyor. Muallimun, muallimune. Müslimun, müslimune. Kafirun, kafirune. İşte bu kadar kolay. Anlaşıldı mı? Bir vavnun getirdik. Müfredin sonuna vavnunu getirdik. Muallimune, müslimune, kafirune. cemi müzekker salim oldu. Aynı şekilde yine yanun getirerek de cemi müzekker salim yapabiliyoruz. Ancak, ancak, dikkat edin. Yanun getirdiğimiz zaman Dedik ki tesniyede de ya'nun getiriyoruz. Cemî müzekker salimde de ya'nun getiriyoruz. İkisinin farkı ne? Bakın tesniyede ya'dan önceki harfin harekesi fethaydı ve nunun harekesi ya'dan sonraki nunun harekesi kesraydı. Burada tam tersi ya'dan önce kesra getiriyoruz. Ya'dan sonraki nunu fethalıyoruz. Muallimine, müslimine kafirine şeklinde. Bakın, muallim meyni derseniz iki muallim. Muallim miene derseniz öğretmenler, muallimler. Müslimine, iki Müslüman. Müslimeyni, pardon. Müslimeyni, iki Müslüman. Müslimine, Müslümanlar. Kafirayni, iki kafir. Kafirine, kafirler demek. O halde burada neyi önem veriyoruz? Yanun getirdiğimiz zaman. Ya'dan öncekini fetha, nunu da kesra yaptığımız zaman tesniye oluyor. Ya'dan önceki harfi kesra, nunu fetha yaptığımız zaman cemi müzekker salim oluyor. <gülüyor> Peki hocam cemi müzekker salim hangi isimler cemi müzekker salim yapılır? Biz hangi isimleri cemi müzekker salim yapacağız? Önümüze gelen her ismi cemi müzekker salim yapabilir miyiz? Hayır. Genel olarak Genel bilmeniz gerekenleri ben size sayacağım. Tabi bu saydıklarımla sınırlı değil. İsteyenler değişik kaynaklardan hangi isimlerin Cemi Müzekker Salim olacağını öğrenebilir. Ben 5 tanesini sayacağım. Akıl sahibi bütün erkek isimler Cemi Müzekker salimle ile cemilen arkadaşlar. Akıl sahibi bütün eril isimler, özel isimler yani alemler diyelim. Özel isme ne denir? Alem denir. Bütün özel isimler Akıl sahibi bütün özel isimler neyle cemilenir? Cemî müzekker salimle. Mesela Zeydun, Zeydun, Zeyduna veya Zeydine, Muhammedun, Muhammeduna veya Muhammedina şeklinde Muhammedler, zeytler şeklinde cemî yaparız. İkincisi müzekker yani erkek akil varlıklara yani akıllı varlıklara yani sana, bana sıfat olabilecek ve türemiş bütün isimler cem Müzekker Salim'le Cem-i Müzekker Salim şeklinde cemilenir. Mesela bir sıfat düşünün alim. Bu sıfat türemiş midir? Türemiştir. Akil varlığa yani bana ee, şey olabilir mi? Sıfat olabilir mi? Olabilir. Veya size sıfat olabilir mi? E, alim çocuk alim adam alim kişi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Demek ki bu O zaman cemi-müzekker e, şeklinde cemilenebilir. Alimun, Alimani alimûne veya alimîne şeklinde ya da mukramun. bir saniye, heh. E, mükrimun, mükrimûne, mükrimîne, mükrimun mukrimune veya mukrimine, ikram edenler, alimler şeklinde ne yaptık? Bak, cemi müzekker salimle irapladık Üçüncüsü sıfat-ı ksajan Arkadaşlar, görmedik ama, kısaca anlatayım. Ism, ismi fail nevindendir. Yani, e, bunlar sıfattır. sıfattır, güzellik, çirkinlik, sakatlık, kusurluluk, bunları bildirir. Bunları bildirir. <gülüyor> Bazı kıyasi vezinleri vardır. Bazı semai vezinleri vardır. Bunları uzun uzun anlatacağım. Sıfatı müşebbe. Yani sıfatlar diyelim. Devamlılık bildiren sıfatlar. Yani bir şeyde devamlılık bildiriyor. Mesela güzel. Ee, birine güzel dediğiniz zaman o güzellik veya e, kırmızı dediğiniz zaman o kırmızılık ya da şişman dediğiniz zaman o şişmanlık, devamlılık bildiriyorsa buna sıfatı müşebbe denir. Uzun uzun anlatacağım daha sonra sarf derslerinde. İki Vezninde. Hangi vezn? Failun Veya Failun Vezninde gelen bütün sıfat-ı müşebbehler cemih müzekar salim şeklinde iraplanır. Failun veya Failun Mesela feilun. Fa feilun. vezin ferihun. Bak, aynısı değil mi? Feilun, ferihun. O zaman biz ferihunu nasıl Cemi yaparız? Cemih müzekar salim şeklinde yani vavnun veya yanunla ferihune veya Ferihine. Mesela kebirun, feilun vezinde gelir fe kebirun. Bak, aynı. Yani e, harf sayısı ve hareketleri aynı. Feilun, kebirun. Sıfat mı? Sıfat. sıfat müşebbehe. Kebirune veya kebirine şeklinde cemi müzekkerle cemiliyoruz. Mübalağalı ismi fail. Ismi fail ne arkadaşlar? Tamam mı? Mübalağalı... İsmi fail <gülüyor> Bunların da faalun veznindeki faalün veznindeki e, faalun vezninde gelenleri nasıl yapıyoruz e, Cemmi müzekker Salim şeklinde Cemi müzekker Salim şeklinde şey yapabiliyoruz Cemi yapabiliyoruz mesela kassaun asabun bak fa şeklinde geliyor. Ee, i̇smi fail nedir? Fiilden türeyen, fiilin ifade ettiği işi yapan etken sıfat fiile ismi fail denir. Bu şekilde geçer tanım. Yani fiilden türer. Tamam mı? Ee, fiilin yaptığı, fiilin yaptığı işi ifade eder. Mesela alime bilmek alimun bilen kişi. katile e, öldürmek katilun öldüren kişi. Mübalağalı ismi fail ise arkadaşlar, mübalağalı ismi fail ise Ee, bir varlıkta bir niteliğin aşırı derecede bulunduğunu gösterir. Bir varlıkta tamam mı? Bir niteliğin çok aşırı derecede olduğunu gösterir. Mesela kezibe yalan söylemek kazibun yalan söyleyen. Kezzab mübalağalı yani abartılı ismi fail çok yalan söyleyen demektir. Kezzabun ee, mesela ee, alime. Bilmek, alimun, bilen, allâmetun, çok bilen kimse demektir. Çok bilen kimse demektir. Ee, mesela sadaka, doğru söylemek, sadikun, doğru söyleyen, sıddıkun, çok doğru söyleyen. Bunların hepsi nedir? Mübalağalı, ismi faildir. İşte bazı vezinlerde gelir, farklı vezinlerde gelir. Yani e, yaklaşık benim bildiğim kadarıyla 12'ye yakın vezni var. İşte faalun, faaletun faalun şeklinde 12'ye yakın vezni var. E, kalabı var yani. Bunlardan faalun faalun şeklinde mübalağalı ismi failin e, ismi failler cem'i müzekker şeklinde cem'i lenir. Kassabun kassabuna şeklinde ve son olarak bizim burada sayacağımız tabi hepsi bu kadar değil ama bilmeniz gerekenler bu kadar bence. İsmi mensuplar, mesela Konya, Koneviyyün, Konya'lı demek değil mi? Konya'lı, Ankaraviyyün, Ankara'lı demek. Buna ismi mensup denir. Ee, hangi, yani bir isme, bir yere mensubiyet bildirir. Bunların da Cemî Müzekir, Salim şeklinde cemilenir. Karaviyyün, köylü demektir. Karaviyyune, köylüler. Karaviyyine, köylüler. Köylüler demektir. Bakın bunların hepsini ne yaptık? Cemi Müzekker Salim şeklinde e, Cemilerini bu şekilde yaptık. O zaman tekrar kısaca özetleyelim. Cemî Müzekker Salim nasılmış? Vavnun veya Yağnun getirilerek cemi yapılan isimlermiş değil mi? Yağnun getirirken neye dikkat edecekmişiz? Yağdan önceki harfin harekesi Kesra Yağdan sonraki harfin harekesi Fethaymış. Der, biz bir dersimizde 5 çeşit, 5 grup gördük. 1- akıl sahibi bütün isimler akıl sahibi olan bütün isimler özel isimler cem'i müzekker salim şeklinde iraplanır. İkincisi müzekker akil varlıklar yani hem akıllı olan hem de müzekker olan akil varlıklar cem'i müzekker şeklinde iraplanır. Alimun alimune alimune e, gibi fa'ilun veya fa'ilen Feilun veya feilun şeklindeki sıfat-ı müşebbeheler. Bir kelime gördünüz feilun veya feilun vezinde geldi ve sıfatsa hemen bunu e, cemi-i müzekker salim şeklinde vavnun veya yanunla şey yapabilirsiniz, ço çoğul yani cemi yapabilirsiniz. Feilun şeklinde gelen mübalağın ismi failler veya karaviyun gibi gelen e, ismi mensuplar bu şekilde ne oluyor? Cemi müzekker salim oluyor. Dedik ki cemîler üçe ayrılır. Ne dedik? Cemiler üçe ayrılır. Birincisi cemî müzekker salimdi. İkincisi ise cemî müennes salim. Yani düzenli bir şekilde müennes isimler tabi bütün müennes isimler değil. Biraz sonra onları da anlatacağız. Yaklaşık olarak e, on tane isim çeşidi vereceğiz. Bunlar da nasıl şey yapılıyor? Cemiyleniyor. Elif ve ta getirerek. Elif ve ta getirerek ne yapıyoruz? Cemí yapıyoruz. Mesela muellimetun, muellimetun, muslimetun, muslimatun, mümerridatun, mümerridatun. Bak, bir elif getirdik, bir de ta getirdik. Cemí müennes salim yaptık. Değil mi? Cemí müennes salim yaptık. Peki, aynı soruyu burada soralım. Aynı soruyu burada soralım. Neleri cemí müennes salim yapabiliriz? Neleri cemí müennes salim yapabiliriz? Bir, Bütün özel kadın isimleri cem-i salim şeklinde cemilenir. Kadın isimlerin hepsi cem-i salim şeklinde. Hindun, Hindatun, Hintler. Ayşe tun, Ayşeler. Bak Hindun kadın ismi değil mi? Ayşetun kadın ismi. Bütün kadın isimlerini cem-i müennes salim şeklinde cemilendirdik. 2. Bir önceki derste söylemiştim. Sonunda kapalı ta bulunan Bazı erkek isimleri vardı. Aslında bunlar müzekkerdi değil mi? Sonunda kapalı ta usametün, hemzetün değil mi? Bunlar neydi? Aslında müzekkerdi ama sonunda kapalı ta vardı. Bunları da cemi mühennes şeklinde, cemi mühennes salim şeklinde yani elif ta ile cem, cemiliyoruz. Mesela hemzetün kelimesinin cemisi hemzatün gelir. Hemzatün kelimesinin cemisi ne gelir? Hemzatün. İkiyi de bitirdik. Üç... Sonunda müenneslik alameti bulunan bütün cins isimler cemî müennes salim şeklinde cemilenir. Sonunda bir şeyin müennes alametini gördüyseniz cins isimse yani özel isimdeyse cins isimse hemen cemî müennes salim şeklinde yani elif ve ta getirerek cemilersiniz. Hıymetün, <gülüyor> hıymetün şeklinde değil mi? Ee, hemen Cemi-i salimle ne yaparsınız? Haymetun, pardon. Haymatun, čadırlar demek, değil mi? Mesela, haymetun'un sonunda kapalı ta var, değil mi? Büşra, büşra. Bak, sonunda müennestlik alameti var. Büşra, büşreyatun. Büşra, büşreyatun. Sahraun, sahraun. Elif-i var sonunda, müennestlik alameti var. Sahravatun, sahravatun. Çöller şeklinde ne yaptık Cem'i yaptık Burada dikkat edeceğimiz bir nokta var Burada dikkat edeceğimiz bir nokta var Elifi memdude veya elife meksure varsa Elifler ya'ya veya vava kalp olunur Tamam mı? Yani değiştirilir Mesela büşra Biz buradaki büşra Elifi ne yaptık? Büş, tun. Sahraun elifi sahravatun Elifleri ne yaptık? Vav veya ya'ya ya, çevirdik hemen. Üçüncüsü de bu. Dördüncüsü ismi fail veya ismi mefullerin. İsmi fail veya ismi mefullerin. Neydi ismi fail? Fiilden türeyen, e, fiilin yaptığı işi gösteren etkens falt fiil diyorduk tamam mı? Mesela <gülüyor> alimun, alimun, a, a, a, alime alimun bilen kişi. İsmi meful ise yine isimden türer. Ee, fiilden türer pardon. Fiilden etkilenendir. Ma'lumun, bilinen gibi. Mef'ulun, yapılan gibi. ismi fail, tabi bunları sarf dersinde tek tek göreceğiz. ism fail ve ismi i mef'ullerin mühennesleri cemi-mühennes salim şeklinde cemilenir. Mesela alimun, alimetun, alimatun, ma'rufetun, ma'rufatun şeklinde. Aslında arkadaşlar eee burada ilk 2 üç ve dördüncüsü aynı yani müennesk alametini gördünüz mü hemen Elif Ta ile cemi yapacaksınız bakın ikincisinde Hamzatun müennesk alameti var üçüncüsünde Haymetun Büşra Sahraun müennesk alameti var dördüncü grupta Alimetun Mağrufetun müennesk alameti var hemen bunları nasıl neyle cemilendirdik cemi müennes Salim ile Gelelim 5.'sine. Gelelim 5.'sine. Sıfatı müşebbehlerin yine failun veya failun vezinlerindeki müennesleri cemi i müennes salim şeklinde iraplanır. Cemiletün, cemilatün. Bak failetun vezinde gelmiş failetun. Eee failu gelmiş, pardon. Veya ferihun failu vezinde gelmiş, cemiletün, cemilatün. Ferihatun, ferihatun. Sevinçliler demektir değil mi? Ve aynı şekilde فَعَالَتُونَ Veznindeki mübalağlı ismi faillerin e, cemi-i müennez sigası yani ismi faillerin sigaları müennes sigaları cemi-i salim şeklinde cem edilir. Tekrar ediyorum. Karıştırdım biraz. Yani anlatamadım. فَعَالَتُونَ فَعَالَتُونَ Veznindeki mübalağlı ismi faillerin Muennes higası cemi-muennes salim şeklinde cemilenir. Habazetun veya Habazatun Habazetun veya Habazatun Anlaşıldı mı? Yedincisi alfabe harfleri tamamen cemi-muennes salim şeklinde cemilenir. Mesela alfabenin harfleri Vav Vavatun, Nun, Nunatun Vavlar veya Nunlar demektir. Sekicincisi Ay isimleri Ay isimleri El-Muharramun-Muharramátun-Şa'banun-Şa'banátun şeklinde cemilenir. Dokuzuncusu, Biraz sonra göreceğiz, bir de cemi veya önümüzdeki derste göreceğiz. Önümüzdeki derste göreceğiz. Bazı isimler vardır, bunların cemi teksiri yoktur arkadaşlar. Cemi teksir kuralsız cemi demektir. Cemi teksir kuralsız cemi demektir. Yani semâidir ama bazı isimlerin cemi teksiri yoktur. İsmin cemi tekstiri yoksa, kuralsız cemisi yoksa hemen cemi mühennes salim şeklinde iraplayacağız. Hemmamun, hemmamatun, hemmamun, hemmamatun şeklinde ne yaptık? Cemi mühennes yaptık. Ee, ve son olarak onuncusu, üçten fazla harften gelen, harften oluşan, üçten fazla harften meydana gelen bütün masterların e, cemi misi, Bütün mastarlar cemi müennes salim şeklinde cemilenir. Mesela ta'rifun mastar değil mi? Bilmek ta'rifatun ta'rifun ta'rifatun Ta anlaşıldı mı? Ta'rifun ta'rifatun şeklinde ne yaptık? Ee, cem'i yaptık anlaşıldı değil mi? Üç harften fazla gelmiş bakın ta'rifun üç harften fazla biz bunu ta'rifatun şeklinde Eee cemi yaptık. Tarif, tarifler. Anlaşıldı değil mi? Cemi teksir inşallah önümüzdeki derse kalsın. İnşallah önümüzdeki derse kalsın cemi teksir. Ben kısaca özetleyeyim. Kısaca özetleyeyim. Cemi müennes salimi özetleyelim. Çünkü cemi müzekker salimi özetlemiştik. Cemi müennes salim Yani kurallı elif ta getirerek cemi yaptığımız kelimelere cemi mühendis salim diyoruz. 10 ayrı kelime grubunu tabi daha fazla da ben burada yeteri kadar size şimdilik yetecek kadarını aldım. 10 ayrı kelime grubunu cemi mühendis salim şeklinde yani elif ta ile cemi yapabiliyoruz. Nedir bunlar? Bütün özel kadın isimleri. Ayşe gibi, Hint gibi. Sonunda kapalı ta bulunan bütün erkek isimleri. Hamzatün gibi. Sonunda müennestlik alameti bulunan bütün cins isimler. Haymetun, Büşra, Sahra. Bak bunların hepsinin sonunda ne var? Kapalı şey müennestlik alameti var. İsmi fail ve ismi mefullerin müennest sigaları. Mühennest <gülüyor> sigaları. Alimetun, ma'rufet, ma'rufetun gibi. Sıfat-ı müşebbelerin, fa'ilun veya fa'ilun vezinde gelenlerinin müennesleri, Cemiletun, <gülüyor> cemilatun. Ferihatun, ferihatun. Fa aletun veznindeki mübalağalı ismi failler. Bunlar. Zatun, habazatun. Ekmekçi kadınlar demektir, değil mi? Alfabenin harfleri. Vavun, wawatun, nunun, nunatun gibi. Ay isimleri. el muharramatun gibi. Cemí mükessiri, cemut teksiri olmayan birçok isim. Hammamun, hammamatun. Mesela istabul, istablatun. Ahırlar demek. Ve üçten, üç harften fazla harf oluşturan, harften meydana gelen masterlar nasıl cemilenirmiş? Cemi Mühendez Salim'in cemisiyle, yani elif ta ile cemilenirmiş diyoruz. İnşallah birkaç kere dinleyin dersi. Ee, ders notuna iyi çalışın. Başka kaynaklardan da çalışmaya bakın. Bilme, bilemediğiniz olursa anlamadığınız tekrar sorarsınız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.